Ağodu bilediğim ne şeytanı rajim. Bismillahi r Ve nesdainuhu ve nestafirlu. Ve nesudu bilediğim in şurur efesine ve misiyat egmalına. Men yehdi Allahu ve men yudlil falahadillah. Ve eşhedu anla ilahil lahu wahdahu la shirkila. Ve eşhedu anna muhammedan abduhu ve rasulu. Ema bad. Fain astaql hadiit ekitab Allah ve hayrül hedi صلى Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri ha ve kullu muttasitin bid'a ve kullu bid'atin ve kullu dalaletin fi'nar Bugün inşallah hadis dersinde son bölümü işleyeceğiz. Mevdu hadisler konumuz mevzu hadis yalan olduğu halde Nebi sallallahu aleyhi ve selleme isnat olunan uydurma sözlere denir. Uydurma olduğu bilinen bir hadisi her ne olursa olsun rivayet etmek caiz değildir. Buna hadis denilmesi uyduranın iddiasına nisbettedir. Vaat lugatte koymak, düşürmek, ticarette ziyan etmek gibi anlamlara gelir. Islalahta ise az önce açıkladığımız gibidir. Yalancıları hadis uydurmaya sevk eden sebepler arasında şunlar sayılmıştır. İslam düşmanlığı ve dinsizlik neticesi meydana gelen zındıklık. Yani zındıklar hadis uydurmuşlardır. Ee, İslam'ı karalamak için, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı karalamak için. İkincisi, mezhep taasubu ile kendi fetvalarını veya kendi mezhebini desteklemek için hadis uydurmaları. Üçüncüsü, yöneticilere yakınlaşma gayreti. Dördüncüsü, ticari kazanç elde etme amacıyla belli bir mesleğe teşvik için hadis uydurmuşlar. Ee, yine dinin hakikat ve mahiyetini idrak etmemiş kimselerin ecir ve sevap düşüncesiyle Allah'a yaklaşmak istemeleri. Yani bu meselenin önemli bilmeyen kimseler e, dine teşvik maksadıyla da hadis uydurmuşlardır. Ve altıncısı siyasi nüfuz elde etmek gibi çeşitli sebeplerle hadisler uydurulmuştur. Mesela Hanefi Fakihlerinden, Nuh bin Ebi Meryem ee, şöyle anlatılır bu zat e, bu zatın yoluyla Kur'an-ı Kerim'in her bir suresinin fazileti hakkında bazı hadisler geliyor ve hadis münekitleri hadis alimleri araştırıyorlar bakıyorlar ki Nuh bin Ebi Meryem'de birleşiyor bu rivayetler ve Nuh bin Ebi Meryem'e geliyorlar diyorlar ki sen bunu kimden işittin yani bu sana başkalarından işitmediğimiz senin vasıtanla rivayetler geliyor bize diyorlar. O da diyor ki bunları diyor ben kendim uydurdum diyor. Diyorlar ki sen Allah'tan korkmuyor musun? Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kim benim adıma yalan uydurursa cennette oturacağı yeri hazırlasın. Ben diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam aleyhinde yalan uydurmadım. İnsanların Kur'an'dan yüz çevirdiklerini gördükleri için Kur'an okumaya teşvik maksadıyla bunları uydurdum diyor. Yani başka şeylerle meşgul oluyorlardı. İnsanları Kur'an'a teşvik için yani dinin lehinde uydurdum diyor. Yani bu cehalet sebebiyle uydurulan bir şey. Ama maalesef yani hadis alimleri bu, e, bu konuyu ince eleyip sık dokumalarına rağmen maalesef Ruhul Beyan adlı tefsirin sahibi İsmail Hakkı Bursevi Tevbe suresinin başlarında işte her bir surenin e, fazleti hakkındaki ve daha başka uydurma hadisleri kitabına doldurmuştur ruhul beyanda. Ve Tevbe suresinin başlarında e, bu kıssayı delil getirerek, yani bunu da bir hanefi fakiri yaptığı için, işte bazen diyor dini desteklemek için hadis uydurmak vacip bile olur diye e, böyle bir şey de zikreder. Yani böyle cehalet sebebiyle de hadis uydurulmuştur. E, yine buna dair başka bir şey daha anlatılır yani hadis uyduran, mesela vaizler, kıssa sahipleri, işte insanların gönüllerini çelmek için, işte güzel bir hatip imajı vermek için çeşitli şeyler uydurmuşlar. Ahmed bin ya Yahya bin May rahim Umallah, bir mecliste, vaaz kıssa meclisinde kısacını Kendilerinin de ismini zikrederek, bana Ahmet bin Hanbel ile Yahya bin Ma'in rivayet etti diyerek böyle sahih bir zincir zikrediyor. Enstikalardan oluşan bir zincir zikrediyor ve tuhaf bir rivayet anlatıyor uzunca. İşte kim şöyle yaparsa cennette şöyle şöyle huriler, şöyle şöyle mendiller, minberler sayıyor bir şeyler. Ahmet bin Hanbel ile Yahya bin Ma'in birbirlerine bakıyorlar. Bunu sen mi rivayet ettin? Hayır diyor. Yani kendileri rivayet etmemiş. Kıssa bitince adamın yanına gidiyorlar diyorlar ki, sen diyor e, anlattığım kıssada işte kimden rivayet ettin bu hadisi diyor. Tekrar sayıyor isnadı, Ahmet bin Hanbel Yahya bin Mayın bana rivayet etti diyor. Bak diyor, Ahmet bin Hanbel benim, Yahya bin Mayın de budur diyor. Sen biz hiç gördün mü hayatında diyor. Yahu diyor, ben de diyor Ahmet bin Hanbel'le Yahya bin Main'i akıllı bir şey zannederdim diyor. Sizden başka Ahmet bin Hanbel'le Yahya bin Main yok mu sanki diyor. Yani bunun gibi pişkince e, kendini telafi eden kimseler de olmuştur. Yine Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi, e, Müslim'in mukaddimesine zikrettiği Abdullah bin Amr radyalama'dan gelen rivayette, Süleyman Aleyhisselam'ın adalara bağladığı, denizlerde bağladığı bir takım şeytanların, ve salını verip de insanlara dinleri hakkında bilgi vermeleri, yani saptırıcı bilgiler vermeleri yakındır. Ee, bu hadis gerçekleşmiş. Ee, Hicri dört yüzlü asırlarda, Hicri dördüncü asırda bazı kimseler çıkmış. Peygamber ve vesselam'a karşılaştığını, ondan işittiğini, mesela Retenel Hindi'yi zikrederler bu meanda. Dördüncü asırda bir adam, Allah Resulü'le karşılaştığını, direkt ondan işittiğini söyleyerek insanlara hadis rivayet ediyor. Bunun gibi değişik vakalarda yaşanmıştır. Yani e, burada mesela sayılan maddeler tamamen insanlardan kaynaklı sebepler. Bir de şeytanların bu işe müdahil olmaları var doğrudan. Bu gibi vakalar e, zikredilir. Mesela İbnadi'in El Kamil kitabının başında zayıf e, ravilere dair bir kitap. Bu kitap. E, işte mizan, onun üzerine yapılmış bir çalışma, mizanlı itidar. Bu kitapların mukaddimelerinde, yine Ukayli'nin, Dua mukaddimesinde bu konularda değişik bilgiler verilir. Yani hadis uydurma sebepleri. Bunlar uyduran birinci ağızlarla alakalı. Bir de cehaletin sebebi olduğu, hadis olmayan şeylerin hadis diye aktarılması gibi bir vaka daha var. Yani aslında hadis olarak uydurulmamıştır da mesela dönemin meşhur tabiplerine ait bazı sözler hadis ilmini bilmeyen kimseler tarafından hadis zannedilerek hadismiş gibi aktarılır olmuş. Veya meşhurlara ait bazı sözler işte adam cahil bunu hadis zannediyor, hadis gibi aktarıyor. Bunun gibi mesela İsa Aleyhisselam'a ait İsrailiyat'taki, Musa Aleyhisselam'a ait bunun gibi İsrailiyat kaynaklı bazı sözlerde Peygamber aleyhissalatü vesselam'a nispet edilerek hadis gibi aktarıldığı da vaki olmuştur. Bu sebeple e, halk arasında hadis olmadığı halde hadis diye yayılan sözleri tespit amacıyla kitaplarda yazılmıştır. Bazen mevduat kitaplarında bu konuya yer verilmiştir. Bir de müstakil olarak mesela Acun'un keşf-ül hafası gibi yazılmıştır. E, Bazen sayı hadisler vardır halk arasında yaygın. Bazısı sayıhtır, bazı zayıftır, bazı uydurmadır, bazısı hadis değildir. Bunlar tespit amacıyla ''Acluni keşful hafa ve muzilül ilbas'' diye bir kitap yazmış. Yani halk arasında böyle peygambere mal edilen bu sözlerin hangisi hadistir, hangisi değildir diye. E, Suyuti'nin Durerül müntesira'' fi ehadisin müştehira'' adıyla iki ciltlik bir eseri var. Bu da halk arasında hadis değilmiş sözlere dairdir. Ee, şeyin ee, Yemenli bir alim, tam ismini hatırlamıyorum. Ee, Muhammed bin Abdullah el-Yemani mi? Öyle bir şey olması lazım. Nevafihul Atira diye. O da çok güzel bir çalışma. Bu Durerülmün tesiriye benzer. Ee, böyle eserler yazmışlardır. Burada şimdi uydurma hadislere dair yazılan meşhur kitaplardan örnekler zikredilmiş. Ebul Farıl Muhammed bin Tahir el Mukaddesi El Fetteni diye meşhurdur bu. Tezkiratul Mevduat. Bu kitap huruful heca yani alfabetik sırayla tertip edilmiştir. Müellif bu eserde hadisi, hadisin rabisini cerh eden imamları zikreder. 1323 senesinde Mısır'da basılmıştır. Bu Türkçe tercüme edilmemiş. Ebu Abdullah el Husayn bin İbrahim el-Hemdani el-Cevzeki veya Cuzekani 543 senesinden vefat etmiş. El-Mevduat -e hadis merfaat adlı eseri. Burada uydurma hadisleri zikreder ve sahih hadislerle mukayese yapmak suretiyle zayıf hadislerin batıl oluşunu beyan eder. <gülüyor> Ebu'l-Fereç Abdurrahman İbni Cevzi Hicri 577 El-Mevduatul Kübra adlı eseri. Bu eser dört yıl halindedir demiş ama benim bildiğim, yani bizim elimizdeki üç cilt. Müellif bu eserinde İbn-i Adi'nin El Kamil'inde, i̇bn İbban'ın dua Ukayli'nin dua Ezdi'nin dua faasında, i̇bn Merdiye'nin tefsirinde, Tabirani'nin e, üç muceminde, Hatib'in eserlerinde, Ebu Naim'in musanneflerinde ve diğer kitaplarda var olan hadisleri ele alır. Pek muntazam olmadığı için ulema tenkit edilmiştir demiş. Fakat e, El Mevduat'ın tenkit edilme sebebi yani düzeniyle alakalı değil uydurma olmayan hadislere de uydurma hükmü vermesinden dolayı İbnül Cevzi'nin İlelül Mütenahiye adıyla da vahi hadisleri yani çok zayıf hadislere dair başka bir çalışması daha var e, o da faydalı bir kitap yani zayıf hadisleri illetleriyle açıklar orada da aslında e, sahih olan hadislere zayıf dediği vaki yani mevcut bir tarike e, bakarak hadise zayıf diyor ama o hadis başka bir kanaldan ispat olmuştur. Bunun gibi şeyler var. Zehebi mesela bu mevduat kitabına bir telhis yazmıştır. Ee, biraz sonra zikredeceğimiz le Ali Le'ali'ül Mansur'a kitabı da e, bir nevi bu mevduat, İbnül Cevzi'nin mevduat kitabı üzerine yapılmış bir çalışmadır. Yani İbnül Cevzi'nin e, yanıldığı, yani uydurma olduğuna hükmettiği halde aslında uydurma olmayan Hadisleri tespit etmek üzere yapılmış bir çalışmadır esasında Masuna. Ondan bahsedeceğiz biraz sonra Ziyahuddin Ebu Havs Ömer Bin bedrel Mausili'nin El-Mughni Anil hıfsi Vel Kitap bir kavlihim lemyesi her şey un fi hazel bab Adlı eseri Yani El-Mughni geniş, kapsamlı Yani başka söze ihtiyaç bırakmayacak manasına gelen bir isim El-Mughni Anil Hıfzi yani ezberleme, koruma. E, vel kitap. Yani yazıyla ve ezberleme yoluyla. bir kavlihim. Yani alimlerin sözleri. Hangi sözleri? Lem yası haşeyun fi hazel bat. Yani bu konuda, bu babda herhangi bir sahih rivayet gelmemiştir sözlerini kapsayan kitap. E, böyle bir isim vermiş kitabına. 1342'de Mısır'da basılmıştır. Abdüsselam bin Abdillah. İbn-i Teymiye el-Harrani, i̇cr 652, yani İbn-i Teymiye'nin dedesi oluyor bu. El-Ehadis-i Mevduatilleti yervihel Ahmetu Vel-Kussas adlı Risalesi. Yani halkın, genelin ve kısacıların rivayet ettiği uydurma hadisler adlı Risalesi. Bu Mısır'da Darül Kütüp'te basılmış şey kayıtlıymış İstanbul Mısır'daki Darülfikyupte kütüphane'de mecami bölümünde kayıtlıymış demek ki e, basılmamış bu müellif bunu yazana kadar basılmamış bu e, hafız Zeynuddin Abdurrahim el Iraki'nin el Ba'is al el Khalas min Hawâdîthi Kusas adlı eseri yani kısacıların rivayetlerine karşı e, bir kurtuluş. Bu eseri Suyuti telhis etmiş, yani özetlemiş ve Suyuti'nin telhisi 1351 senesinde Mısır'da basılmıştır. Hafız Celalüddin Suyuti'nin 50 yıl Masun az önce bahsettiğim fi ahadîtin mevdua adlı eseri, Suyuti bu eserinde İbnül Cevzi'nin kitabını ihtisar etmiş, özetlemiş. Ayrıca İbn al-Sakir'in ve İbnül Neccar'ın tarihlerinde e, Deyleminin müsnedinde. Ebu Şeyh'in musanneflerinde geçenleri toplamış ve bazı istedrakler, yani bazı eklemeler yapmıştır. Suyitinin Zeylül Lâli'l-Masun'a, Et-Takubat Alel-Mevduat, En-Nuketil Bedi'iyyat adlı eserleri de vardır. Bu eser 1317'de Mısır'da basılmıştır. Tabi daha sonra pek çok baskısı yapıldı Lâli'l-Masun'a'nın. i̇bn Cevzi üzerine yazdığı talikat notlarda 1886 yılında Hindistan'da basılmış. Bu e, Nüketül Bediiyat veya Tağukubat Alel Mevduat. E, bu eserler İbn-i yaptığı eleştiriler. Ebu Lâsen, Ali bin Muhammed el-Kinani. Bu e, İbn-i Arrak diye meşhurdur. Tenzihu şeriatil merfu'a anil ahbari El mevdu'a adlı eseri. Bu da uydurma konusunda en geniş kitaplardan birisi, en faydalı kitaplardan birisi. Bunda Türkçesi yok. 1378'de iki cilt halinde Mısır'da basılmıştır. Cemalettin Muhammed bin Tahir bin Ali'nin Tedkiratul Mevduat adlı eseri tek cilt olarak Mısır'da basılmış. <gülüyor> Aliül Kari'nin e, Mevduatı e, Aliül Kari diye meşhur Ali bin Sultan Muha Sultan Muhammed El Kari El Herevi e, Bunlar Esraül Merfua ve Risaletul Masnu fi Marifetul Mevzu diye iki tane ayrı ayrı. Şey Mevduatü Kübra derler Esrül Merfu'a'ya. Yani o büyük olan eseridir. Türkçe tercüme edilen El Masnu yani ikinci olarak zikredilen Risaletul Masnu fi Marifetul mevdu, mevdu minel Hadis adlı eseri Türkçe tercüme edilmiştir. Eee uydurma hadisleri tanıma yolları mıydı ismi? sadece uydurmanızdır. Ee, o zaman sadece uydurmanızdır. Eee El Hayetü's Seniyyat fi temyin el mevduat adlarında telif edilmiş eserler varmış. Ee, tarihsiz bir şekilde İstanbul'a basılmış bu. Muhammed bin Muhammed bin El Hüseyni'nin Keşful İlahi ani şeddiz zaaf şedidü zaaf vel mevdu'l vahi adlı eseri. Mısır'da e, el yazması mevcutmuş Ebu Abdullah Muhammed bin Aliyeş Şevkani'nin Fevadül Mecmua fil Ehadiyetil Mevdu adlı eseri bu uydurma hadisleri konusunda en geniş kitap hem tarihin en geç e, müellif olması bakımından hem de kitabındaki kapsam bakımından en geniş en faydalı kitap Türkçe'ye tercüme edilmiştir çoğunuz aldınız zaten bu kitabın tercümesini müellif selefin eserlerini mutala etmiştir ancak fazla ileri giderek bazı sayı hadisleri de kitabına almıştır. Bu ise Abdülhayy el-Leknevi, Zaferül Emani adlı kitabında işaret etmiştir. Şevkan eseri 1960'da Mısır'da basılmıştır. Tabii bu e, Abdülhayy el-Leknevi'nin e, uydurma hadis anlayışında problem var esasında. Yani e, Leknevi mesela onun tuhaf şeylerinden birisi e, Allah dostları, alimler. Kitaplarında bir hadis zikrediyorsa, o hadis uydurma olamaz gibi tuhaf bir e, mantığı var. Dolayısıyla bu Zaferül Emani adıyla şefkaniye yapılan e, taahkuk çok haklı bir takip değil. Ha, şu bir hakikat yani şefkani masum değildir. Dolayısıyla kitabında e, sahih olduğu halde uydurma olduğuna veya zayıf olduğuna hükmedilen hadisler bulunabilir bu olabilir ama buradaki kriter işte meşhur alimlerin veya Allah dostlarının kitabına bir hadisi almış olması değildir. Yani bu hadis usulü kriterlerine göre incelenmelidir ama maalesef Nevi'nin Hanefi alimlerindendir. Hanefi alimlerinden olmakla beraber mezhep tasubuna da şiddette karşı çıkan birisidir diğer taraftan. Fakat hadis ilminde böyle oldukça absürt yaklaşımları var. Yani kabul edilemeyecek yaklaşımları var. Abdullah Muhammed el-Beşir el-Zafir el-Malikinin Müslümin anil ehadithil mevdua ala seyyidil mürselin adlı eseri bu zat dillerde dolaşan meşhur uydurma hadisleri zikretmiş. Kitabını alfabetik olarak tel telif etmiştir. Ayrıca çok mühim bir mukaddime yazarak orada uydurma hadisleri konusunda ve bu usta telif edilmiş kitaplara işaret etmiştir. Evet, hadis ilminde diğer bir konu Garibul Hadis meselesidir. Hadisin anlaşılmasına yardımcı olan ilimlerden biri de Garibul Hadis konusudur. Hadiste geçen garip kelime ve deyimleri veya ibare ve cümleleri tam olarak anlatmak hususunda, anlamak hususunda bu konuda yazılmış kitaplara ihtiyaç meydana gelmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arapların en idi. Yani en düzgün Arapça konuşanıydı. Ayrıca o devirde Arap Yarımadası'nda konuşulan muhtelif lehçeleri de bilirdi. O kendisine gelen heyetlere onların anladıkları kelimelerle konuşur, onların konuştuklarını da anlardı. İslam alimleri bu konuda da çok mühim çalışmalar yapmışlardır. Biz burada bu konuda yazılan bazı eserleri tanıtmaya çalışacağız. Bunların ilki Ebu Ubeyde Mamer bin Musenna'nın e, Garibul Hadis konusunda Küçük bir Risalesi e, o, Bu o zamana göre mühim bir başlangıç idi. Bu hicri 200 senesinde vefat etmiştir Mâmer bin Müsenna e, Bu Ebu Ubeyde Mamer bin Müsenna e, Belki de bunu yazan kişi karıştırıyor Çünkü bu eser Yani Garibül Hadis Ebu Ubeyde Kasım bin Selam'ın eseridir Ebu Ubeyde, Mamer bin Musenna'nın e, Mecazul Kur'an adıyla bir kitabı var. Yani o da dil alanıyla ilgili çalışmalar yapmıştır. Ama muhtemelen burada bu notları yazan kişi karıştırmış bunu. Buradaki Ebu Beyt Kasım bin Sellam'dır, Ebu Beyde değil. Ebu Ubeyde Kasım bin Selam, Garibül Hadis e, yazarı Kasım bin Sellam'dır. Ee, Ebu Said Ahmet bin Halid ed tarir el-Kindi Abdülvahid bin Ahmet el-Müleyhi Muaffakuddin Abdüllatif bin Yusuf Bağdadi Ebu Lasen en-Nadr bin Şümeyle el-Mazini Bunlar ee, sanki en önemlilerini yazmamışlar. Burada ee, biz müstakil hareket edelim. Yani Garibül Hadis konusunda İshak el-Harbi'nin eseri kaynaktır. Kasım bin Selam'ın Garibül Hadisi, i̇bn Kuteybe'nin Garibül Hadisi, onun bir de yani hem Ebu Ubeyd'in hem e, i̇bn Kuteybe'nin her ikisinde aynı isimde eserler var. Garibül Kur'an ve Garibül Hadis diye her ikisi de bu konuda kaynak eserlerdir. Harbi'nin ki İshak el Harbi'nin e, Garibül Hadisi bu konuda en geniş kitaplardan birisi. Rivayet değeri olarak da Aynı zamanda bir rivayet kitabı. Yani mesela sonraki müelliflere nazaran, mesela i̇bn Esir'in Nihayesi, hatta Kasım bin Selam'ın Galibül Hadisi, İbn-i Kutaybe'nin Hadisi. <gülüyor> bu kitaplara baktığınız zaman bu kitaplarda e, zikredilen hadislerde genelde pek isnad bulunmaz. Çok nadir isnat zikredilir. Ama Harbi'nin ki, İshak el-Harbi'nin kitabı başlı başına bir rivayet kitabı, kitabıdır aynı zamanda. Yani zikretli hadisleri isnatlarıyla verir. Ve bu hadislerde geçen garip kelimeleri yani insanların e, yabancı gördüğü, farklı lehçeden olan kelimeleri e, açıklamalarını dil açısından, lukat açısından yapar. Evet. Burada İbn-i e, aşağıda İbrahim bin Sakil harbiyi zikretmiş. Evet. Zemahşerim'in El-Faik diye bir eseri var. Yani bu garip hadisler konusunda. i̇bn Esir'in en nihayesi var. Bu konuda zikredilmesi gereken eserler. Bir de... Türkçe yok. Türkçe'de bunlardan hiçbirisi yok. Hiçbir yok. Hiçbiri yok maalesef. Yani Garibül Hadis konusunda bir eksik var. Evet. Bugün için bize bu konuda yardımcı faydalı olacak başka eserler de zikredilmiş yani lugat kitaplarıdır bunlar da İsmail bin Hammad el Farabi el Cevheri Kitabı Sıha yani es Sıha diye kısaca zikredilir Cevheri es Sıha yani bu bir lugat kitabıdır Muhammed bin Hüseyin eş Şerif el Radi'nin e, el Mujzat'in Nebebiye adlı kitabı e, Mahmud bin Ömer ez Zemahşeri'nin el Faik fi Qari bil Hadis adlı eseri az önce zikrettiğimiz 3 cilt halinde Mısır'da basılmış. Ben dört ciltlik baskısını görmüştüm. Ee, Mübarek bin Muhammed İbnül Esir El Cezeri En Nihaye fi Garib el Hadis ve'l Eser adlı kitabı bu da Mısır'da iki defa basılmış. Suyuti'nin Eddurrün Nesir adlı kitabı bu kitap İbn Nesr'in En Nihayesinin hülasası yani özetidir. Nihayenin kenarında basılmıştır. Evet. Son olarak nasih, nasih ve mensuh. Hadisin nasih ve mensuhunu bilmek hadisle ilgili sağların en incesi ve en zorudur. Esasen bu konu hadisçilerden daha çok fıkıhçıları, özellikle usulü fıkıhla meşgul olanları ve hadislerden hüküm çıkarmak durumunda olan müştehitleri ilgilendirir. Onun için usulü fıkıh kitaplarında nese gereken önem verilmiştir. Ayrıca nesh ilmi hem Kur'an hem de hadisi içine alır. Çünkü nesilte Kur'an ile hadis müşterek bir fonksiyona sahiptirler. Zira ayet ayeti ve hadis hadisi neshettiği gibi bazı hallerde ayet hadisi, hadiste ayeti nesh Bunlardan başka neslin vuku ve cevaz hakkında pek çok ihtilaflar vardır. Bu sebeplerden dolayı nasih ve mensuh bahsinin hadis ilimleri arasında zikredilmesi sadece bu mevzuya işaret edilmiş olmak içindir. Binaenaleyh biz de burada bu konuya kısa olarak temas edeceğiz. Hadise dair nasih ve mensuh ilmi ile meşgul olanların ilkinin İbn Şabe Zühri olduğu rivayet edilir. Fakat nasih ve mensuh konusunda en muhtedir alimin İmam Şafii olduğu söylenmiştir. Zühri, hadisin nasih ve mensuhunu bilmek alimleri hasta etti ve çoğunu aciz bıraktı demiştir. Ahmet bin Âmbil Mısır'dan gelmiş olan İbn Vâriye bu Müslimin hocasıdır İbn Vâriye. Şafi'nin kitaplarını yazdın mı dedi, o da hayır dedi. Ahmet bin Anbel İbni Vare'ye en büyük fırsatı kaçırdın. Biz eşşafi ile ilmi müzakere edinceye kadar mücmel ve müfesser ilmini, nasih ve mensuh ilmini hakkıyla bilmiyorduk. Ancak bunların hakikat ve mahiyetini Şafi'den öğrendik dedi. Lugat olarak nesil iki manası vardır. Bir şeyi izal etmek yani yok etmek, oradan kaldırmak. Bir şeyi aslı maddesi bozulmadan bir halden başka bir hale nakil ve tahvil etmek, yani değiştirmek. Islah olarak nes, şer'i bir hükmü yine şer'i bir hükümle kaldırmaktır. Burada kaldırmaktan murat, mükelleflerle olan alakasını kesmek demektir. Bundan sonra mükellef artık mensuh hitapla değil, nasih ile eder. Yani sonradan gelen, önceki hükmünü kaldıran, e hadisle amel eder. Nesih vuku için dört şart vardır. Nesih edilenin şer'i bir hüküm olmaz. Yani haber olmamalı, hüküm olmalı. Haberlerde nesih olmaz bildiğiniz gibi. İki, hükmü kaldırma delili olan nâzih'in şer'i bir delil olmaz. Yani nesih etmek üzere gelen delili bizatihi şer'i bir delil olması. Mesela kıyasla nesih olmaz şer'i delil değildir bu manada. Kıyasnası neshedemez. Nasih olan delilin zaman bakımından mensuhttan daha sonra gelmiş olması iki delil arasında yani nasih ile mensuh arasında hakiki manada bir teâruz ve tenakuzun bulunmaması lazımdır. Bu konuda değişik kitaplar yazılmış. Ee, Keşfuzunun sahibi Hacı Halife Katip Çalibi diye bilinen Hacı Halife Keşfuzunun da şöyle zikretmiş Kasım bin Esba el Kurtubi, Ebu Bekir Muhammed bin Osman el Cad Ahmet bin İshak bin Behlul et Tenuhi Ebu Cafer Ahmet bin Muhammed el Nehhas e, Nahi Valimi Ebu Hafs Ömer bin Şahin el Bağdadi el Vaiz İbni Şahin diyebildiğimiz kişi İbrahim bin Ali İbn Abdülhak, Abul Kerim bin Hevaz'in el kuşeyri bu Kuşerül Sali'sin sahibi, Muhammed bin Bahrel el İsvehani, Ebu Müslim, ee, bu bunları zikretmiş hadisin nasih ve mensuhundan bahseden eserler yazan kimseler arasında. İbn Kesir ise bu konuda müellif olarak el hafız el Faki, Ebu Bekir Muhammed bin Musail hazimiyi gösteriyor. Onun El-İtibar adıyla çok faydalı bir eseri var hadiste neshe dair. Ee, yine yukarıda zikrettiği i̇bn Şahin'in kitabı da e, günümüze ulaşmış, baskısı yapılmış bir kitap. Fakat tarihin hem daha sonra olması hem de kapsam bakımından Hazmi'nin El-İtibar adlı eseri, yani bütün rivayetleri zaten e, isnatlarıyla, kendi isnatlarıyla vermesi bakımından rivayet ilmasından da ayrı bir değeri var. En faydalı kitaplardan birisi El-İtibar. Evet. Mesela sizi kabir ziyaretinden ne getmiştim? Artık şimdi kabirleri ziyaret ediniz hadisi. Hadisteki nese bir örnek. Daha önce kabir ziyareti yasaklanmış ama Allah Resulü Aleyhissatvesam sonra buna izin veriyor. Artık kabirleri ziyaret edebilirsiniz. Çünkü kabir ziyareti size ölümü hatırlatır diye bunun beyan ediyor. Evet. Hadis ilmi hakkında Ana hatlarıyla söylenecekler bunlar. Kitapta, elinizde kitapta hadis bulmaya yarayan kitaplar diye bazı e, eserlerin isimlerini zikrediyor. Tabi bu yaklaşık bir 20-30 sene öncesine ait. Güncellendiği zaman daha değişik şeyler çıkar. Yani hadis bulmaya yarayacak kitaplarda. Mesela konkordans e, eskilerde çok meşhurdu bilgisayar ortamının olmadığı zamanlarda ama şimdi bilgisayar teknolojisinin gelişmiş olması, yazılımların gelişmiş olması sebebiyle biz burada bunları güncel şekliyle zikredelim. Mesela Şamile, Mektebet-i Şamile programı. Çok faydalı bir program. Ee, yine bu sitede koyduğum neydi? Adı Cevami miydi? Neydi? Cevami Ülkelim. Ha, Cevami, Ülkelim. Cevami Ülkelim programı var. Ee, o da kullanışlı bir program fakat e, o biraz yani bilgisayarları biraz daha zorlayan yani yazılım açısından biraz daha zorlayan bir kitap hem kaynak genişliği açısından hem de daha çabuk sonuç alma bakımından Mektebetüş Mekteb Şamile programı daha faydalı bir kitap ee, ravi tahlilleri de metin tahlilleri de tahriş çalışmaları da e, daha pratik bir şekilde yapılabiliyor e, bu iki program yeterli. Yani çok fazla program var. Ama bu program, Mekteb-i Şamil'e programı diğerlerine ihtiyaç bırakmayacak. Nitelikte bilgisayarla ilgilenen, uğraşan kardeşlerinde bunun üzerine düşmeleri, bu programı iyice öğrenmelerini tavsiye ederiz. İnternette aradığınız zaman üniversitelerde, ilahiyatlarda bazı çalışmalar yapılmış. Mekteb-i Şamil'e'nin kullanımı ile ilgili Türkçe kılavuzlar hazırlanmış. Ben incelemedim ama e, bu kılavuzlardan da faydalanılabilir. Yani program bilmeyenler açısından. Evet. Burada e, yani bu dersler boyunca bahsedilmeyen bir konu dikkatimi çekti. O da sebebi vuruğdu hadis konusu. Çok önemli değil ama e, bu konuda da eser telif eden alimler olmuş. Mesela El Hüseyin'in ee, bu konuda bir eseri var El Beyan ve Tarif diye ee, yine suyutinin esbabı ı Vurudul Hadis eseri var bunlar e, göreceli çalışmalardır yani mutlaka sebep budur denilecek şey değil ama e, çoğunlukla isabet edilmiş yani sebebi açıklanmış şeyler yani hadisler hangi sebeple söylenmiş bunu tespit etmeye e, çalışmışlardır yine e, bu Eserde zikredilmeyen başka bir alan Müşkülül Hadis meselesidir. Yani hadislerde görülen ihtilaflar nasıl giderilir konusu. Bu konuya dair Tahavi'nin Şerhu ı Asar adlı eseri var geniş kapsamlı olarak. Daha dar kapsamlı daha ufak olarak İsmail Lütfü Çaka'nın Hadislerde Görülen ihtilaflar ve Çözüm Yolları adıyla Türkçe yapılmış bir çalışma var. Pratik, küçük, tek cüz'lük bir kitapçık. O da faydalanabilecek bir kitap. Ama Tahavin Şerr-ül Lasarı bu konuda geniş bir kaynak. Yani ihtilaflı hadisleri kendi zulmünce çözmeye kalkışmış. E, Hıkhi -hı konularda tavsiye etmeyiz ama çünkü Hanefi mezhebi tavsit olduğundan de mezhep açısından yaklaşmıştır pek çok mesele. Fakat diğer konular mesela akidevi meselelerde getirdiği açıklamalardan istifade edilecek yönler bulunabilir. Evet. Aklıma başka şey gelmiyor. Yani kitapta unutulan başka bir hadis dalı var mı diye anaatlarıyla söylenecekler bunlar. Allah izin verirse sonraki dersimiz artık Kur'an Ders olacak inşallah subhaneke hamdik ve eşhedü en la ve